Düşünün çok masumane, çok saf. Bizim de ne kadarımız fark etti bunu? Tesettür, genel anlamdaki tesettür başörtüsü diye tümünden soyutlandı. Sonra başörtüsü türban sorunu haline geldi. Sorun yaptılar, şimdi dikkat edin psikolojik taktiğe. Öyle bir sorun olarak gündeme getirdi ki sanki başörtüsünden başka, türbandan başka tesettür anlamını taşıyan külliyen taşıyan başka bir eylem yok işlem yok adamlar becerdi türban türban türban dedi ayaktan başladı yukarı kadar soydular ve başa da bir bezi sıkıştırıverdiler başında bir sıkma bir örtü var içindeki donu belli bütün vücut hattı belli bütün üstündeki süt yerine iç çamaşırına kadar belli ona sonra başı örttü bu tesettür. Yok arkadaş. Keşke başı açık kalsın. Geri tarafını kapatsın. Daha hayırlı. Bir kadının açık bacakları mı daha çok insanı, çeke, çe, yani bir erkeği çeker yoksa başımı. Ha iki gün sonra da türban serbest derlerse zannetmeyin ki büyük başarı kazandınız. Hele sadece üniversitedeki kızların başı açık kalsın diye kanun çıkarmaya çalışırsanız, Valla gidip CHP'lerin elini öpünkü mahkemeden döndürttüler. Bizim aleyhimize işlerdi bu. Ya tesettür tüm ya hiç. Biz gücümüz yettiği kadar yapardık. Ama tesettür bu diye tarif ederdik. Senelerce bizim uğraştığımız tarifin hiçbir şey içinde kalmadı. Onun için hasreten bir örnek vererek müşakas bir örnek vererek bunu taşıdım. Allah'ın, Resulünün ...seçmiş olduğu kelimelere... ...yani ifade, anlatmak istediği... ...şey hakkındaki seçmiş olduğu... ...kelimelere sadık kalın. Onun içindir ki biz ekseriyetle... ...lugat anlamının dışında... ...kelimelerin ıstılahi anlamına... ...bağlı kalırız. Bunu anlamamız gerekir. Az önce ders yapan kardeşimizle alakalı... ...olduğu mevzuda bunu yakalatmaya... ...çalıştı. Biz ıstılahi... ...anlamına sarılmalıyız. Bu nedir şimdi... Hristiyanlarla bir müşterek tarafımız var. Teferruatına gitmeyeceğim. Hatta öyle bir noktada geliyor ki müşterek tarafımız ve onlarla olan tavrımızda "Vela tujadilu ehlel kitabe illa billati ahsan." Ehli kitapla İçlerinde zulme, aşırılığa gitmişler müstesna. Güzel bir şekilde mücadele edin diyor. Herhalde Firavun'a tanınan haktan bunları mahrum eder misiniz? İlhatta olan birisine yumuşaklık hakkı verilmişse, yumuşak davranma tavsiye edilmişse herhalde aramızda bu denli müştereklik olan o da nedir biliyor musun? Aramızdaki müştereklik ayetin devamında, o da la ilahe illallah, Allah'tan başka ibadete layık başka bir muabud yoktur. Sakın ha, ehli kitapla, dinlerle demiyor bak genel anlamda. Belki bunun dışında kalan dinleri biz ilhat sınıfına koymuşuzdur. ve Mekkeliler gibi şirk sınıfına koymuşuzdur. Ehli kitapla içlerinde zulmedip azgınlık yapan insanlara zulmedenlerin dışında Ehli kitapla güzel bir şekilde mücadele edin diyor. Bu güzel mücadelenin içine daha dün başlamış, Avrupa'dakilere kastediyorum burada, ekseriyette onlar muhatap, dün dini anlayıp yaşamaya başlamış kişi mi dolduracak? Makul bir çıkışla az önce Abdülkadir kardeşim de dediği gibi ilim ehlinden kopuk yaşayamayız. Biz taklidi haram gören bir zihniyete sahibiz. Ama taklidi haram görmek, onların söylediği sözleri delilsiz kabul etme, onlardan kopuk kalma, kopuk yaşama, onlardan ayrı düşünme, istiklaliyet tanıma gibi bir hakkımız yoktur. Herhalde 3 senedir Müslüman daha dini öğrenmemiş Hristiyanlara davet ediyor. Takındığı tavırlar aramızı açıyor. Dün bence evvelki günde herhalde. Dün müydü? Ebu Enes'in o Danimarkalı karikatürist hakkındaki verdiği örnek. Bir gün, bir gün. Dün müydü? Ölümün. Güzel çıkartılmış bir hülasa bizim Allah Resulü'nün düşmanına takındığı tavırla bunların düşmanlarına takındığı tavıra bakın. Firavuna takınılması gereken yumuşaklığa bakın. Bazen biz, biz Müslümanlar arasında takındığımız tavırları Nasıl bulursunuz? Dikkatinizi çeken herkesin kendisini masum gösterdiği izahımı herkese sor, herkesin bir delili vardır. O bana böyle etti, böyle etti ben kızdım. Ya zaten senin farkın ona kızmamak olmalıydı, onun gibi olmamak olmalıydı. Sen o yaptığı için bunu yaptıysan sen de aynısın. Önce otur kendini denk et. O sana yaptı diye yaptıysan zaten sen de onun gibisin. Farkın ne olmalı? O yapsa bile seni yapmamandı. Kızabilirsin. Aynen Musa'nın bir Kıptiyi öldürüp Mısır'dan kaçtığı gibi korkabilirsin. Biz beşeri hasetleri yok etmiyoruz. Aniden fevri bir tavırla kızabiliriz ama benim yanında beni kaza getiren biri değil. Yeddine bu saydı. Vur kafasına değil, Allah'tan kork senin böyle yapman gerekmez diye beni köstekleyen, beni kaza getiren değil, köstekleyen bir kardeşin olması gerekmez mi? Bu beşeri olarak, fıtri olarak fevri hareketlerimizi yapabiliriz. Bu insanlık. Ama biz birbirimize yardım ederek mani oluruz. Ben onun gibi olduysam zaten, hiç onu tenkit etme. motor kendini tenkit et. Etmem gerekir. Ehli kitaba böyle bir tavır bunun yanında ehli kitabın bizde zikredilen farklı tarafları da var. Nedir? Muazı Yemen'e yollarken mutlak bu hadisi hepiniz okudunuz. tevhid derslerinde duyduğunuz, Allah'tan Allah Resulü'nden sonraki davetçilerin biz olduğumuzu, bunun sahabeyle başladığı mevzularını işlerken duydunuz. Ama belki orada pek dikkat çekmediğimiz yerinde yani mevzuyla alakalı bir yerde zikredilmediği için Muazzime'ye yollarken ne diyor? Ya muad, inke tati kavmen min ehli'l-kitab. Muazzam ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Ne anlamda? İç orada doldurulmamış. Çünkü muazzam ehli kitabı tanıyor Kur'an'da. O ana kadar Allah Resulü'nün işlediği mevzuları biliyor. Ehli kitap hakkındaki zikredilen her şeyi biliyor. Bu kelimenin içini dolduramayan ehli kitaba tebliğ yapamaz. Bu kelimenin içini dolduramıyorsan hiç bulaşma davetin zarar verir. Muazza bunu diyor. İçini doldurmadan çünkü Muaz o ana kadarki eğitiminde Allah Resulü'nün sohbetinde bulunmadan ondan öğrendiği şeylerle bunun içini dolduruyor. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Yani onların iyi taraflarını da biliyor. Müşterek taraflarımızda onların hakka ters düşen taraflarını da biliyor. Yani onların içinde gece manastırlarda Allah için ağlayanlar var. Bunu derken İsa Allah'ın oğlu dediklerini de biliyor. Bunu takdir edip bunu tahsiye etmedene gibi yöntem tak tavır takınması gerektiğini muas e, bili, biliyordu. Anlıyordu, idrak ediyordu. Burada dikkat edin. Davet ettiğiniz kimse dikkat et, ehli kitaba gidiyorsun derse Allah için bizim bu ortamda davet ettiğimiz insanın isyanı, herhalde küfrü, İsa Allah'ın oğlu demek kadar şerli mi? Allah üçten birdir demek kadar şerli mi? Allah'ın kitabını tahrif etme kadar belalı mı? Değil. O zaman dikkat edin. Allah'a inanan, Kur'an'a inanan, Muhammed'e inanan, onun sünnetine inanan ve bizimle sahip olduğumuz aynı değerlere sahip topluluğa tebliğ, tebliğ ederken Allah için insafla adı bile telefuzumuzda gıcıksa olan oğlu demeyin. Bu yakışmıyor. Bu gitmiyor. Belki bizim içimizdeki kötü tabiatımızı, huyumuzu tatmin eder. Aynı duygu sahip olanla bunu paylaşırsın. Nehâ <gülüyor> o da tekrar eder. Ama bu olmamadı Herkes ne kadar olabiliyorsa olur, daha fazlasına zorlamak istemiyoruz. Ama ne olur? Bu mevzuda size nasihat eden kardeşinizi en üç noktada verilen bir örnek var ama siz onu ne kadar anladınız bilmem. Cuma günü camiye erken gelmeyi tavsiye ederken bir söz var. Kimsenin arasını ayırmadan, itip kalkmadan, <gülüyor> kimsenin elini itmeden bu ifadeyi okudunuz mu? Evet. Ne demek? Nasıl? Nasıl? Ha? Ha? rahatsız etmeyi anladık da elini itmeden inanın girin camiye iki kişiyi şöyle ayırmaya çalışın ikisinin de kızdığını göreceksiniz orada sanki herkesin sinirleri hazır oldu dikkat kesilmiş gelecek bir şeye karşı müdafaya hazırlar en kızgın oldukları noktadır en kızgın oldukları nokta biz birilerinin kızgınlığını çekecek bizim sözümüzü dinleyecek ...hakkı anlamalarına mani... ...hiçbir harekette bulunmamamız gerekir. Bazı kelimelerin içini dolduramıyorsanız... ...lütfen... ...onu uygulamayın. Şimdi genel anlamdaki söylediğimiz sözleri... ...bazen kayda almadığımız için... ...herhalde evvelki gün Ebu Enes anlattı... ...bu maruf emretme, münkerden alık koyma... ...Enes Ebenes mi anlattı? O anlattı. Şimdi... Maruf'u bilmiyorsan, münker'i bilmiyorsan, maruf diye emrettiğin münker, münker diye alıkoydun, maruf olabilir. Genel anlamda herkes, kim bir kötülük görürse, eliyle mani olsun, diliyle mani olsun, kalbiyle mani olsun diye zikrederken, bazen bu kelimeleri ben bir hayli zamandır size zikrediyorum, dikkat edin. Genel anlamdaki kullanılan sözleri, Genel anlayın ama onu mutlaklaştırmayın. Am anlayın ama sınırsız düşünmeyin. Marufu emretmekle mükellefim deyip marufu bilmiyorsanız niye emredeceksiniz? Halbuki bu şekilde düşünseliz yakalayacaksınız. Demek ki benim önce marufu öğrenme merhalem var. Emretme değil. Münker'i önce öğrenmem gerekir. Benim sakınmam için Sonra başkasını sakındırmak. Belki biz bazen sohbetin o anki haline yoğunlaştığımız için sanki başka bir anlamı yok mu şeklini yani düşündürmemiz, öyle anlamayı sağlamamız bizim hatamız. Ama şöyle biraz düşünün adam azlığında belki sizin Türkiye'deki e, bu düşünceye sahip arkadaşlarım bu kadar kalabalık bir şekilde muhatap olduğu hoca topluluğu burada. Dün ve bugün gördünüz. Öyle mi? Daha geniş bilen insanlara, size hitap eden kimseler olsa birisinin ihmal edip düşünemediği ele almadığını bir öbürküsü hatırlatacaktır. Bir öbürküsü gündeme getirecektir. Çünkü bu işin tecelli şekli böyle. Aslı budur. Ve dua edin. İnşallah hakkı öğrenen, yaşayan ve anlatan arkadaşların adedi çoğaf. Çünkü hakkı daha iyi öğrenmemiz, daha arızasız öğrenmemiz, daha çok ikaz edecek kimselerin varlığı bizim selametimizdir. Yani İslam'ı bu akideyi doğru anlayıp anlatmadır. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. İzlediğiniz ee, kendi hatalarımızı zikretmeden, yani göz ardı ederek demiyorum, üzerinde durmadan benim başkalarının hatasına bedel, ne ödediğimi düşünebiliyor musunuz? Bir kendi hatalarım var. Ki benim öncelikli bunlardan kurtulmam gerekir. Bunları düzeltmem gerekir. Ama bunlar acaba kenara koyun. Bir de ekstra... Aynı düşünceye sahip bizim sohbetlerimize gelen arkadaşların hatalarına dönük ne kadar bedel ödediğimi düşünürsünüz yüzdelikli bir orantıyla? Yüzde on. Kim diyor o yüzde on diye? Akif mi? Yok Gazi. Gazi mi? Mesela Gazi'nin hatalarından benim ödediğim bedel yüzde otuzun üstündedir. Yüzde oturttur. Neden? Ha bu adam Ebu Said'in derslerine gidiyor. Böyle diyorsa ahlakı, edebi, muameleyi ondan öğreniyor diyorlar değil mi? Öyle olmasa bile böyle diyorlar. Bak falan diyor. Senelerdir Ebu Said'in yanında. O ondan daha çok istifade etmiştir. Ama bir bakıyorsun arkadaş diyor, insaf tanımıyor. Kılıcı sağda salladığında kesiyor, sola da salladığında kesiyor. Ebu Said'den başka öğrenecek hiçbir şey yok muydu diyor. Öyle örnekler vardı ki bu Avrupalılar gitmeseydi senelerce yaptıklarını karşı gösterdi müsamaha da benim oğlum bile bana dedi ki, baba bu kadar aptal mısın herkes anladı da sen anlamadın diye. Oğlum bile bunu dedi bana. Bazen aptal olmak gerekiyor biliyor musunuz? Ama bunu Allah için yaparsanız bir değeri var. Ve Hazreti Osman'ı da böyle çok aldattılar. Kelime-i getirene azat etti. Görev isteyene verdi. Bazen yumuşaklığında zararı var. Ama bu yumuşaklılığı kendisi gündeme getirdiği bir koruması olmamalı. Etrafındaki insanlar korumalıdır. Allah için böyle zannetilmenin hiçbir zararı yok. Mutlak bir karşılığı vardır. Evet insanlığın müşterek değerleri derken Öncelikli olarak yakaladığımız şey, hepimizin insan, mahluk yaratılmış ve yaratanın tek olmasıdır. Kabul etseler de etmeseler de yaratıcımız birdir. Ve biz de mahluk yaratılmışlarız. Kabul etseniz de etmeseniz de bu mutlaklığın, sınırsız hükmün hiçbir zaman insanlara bir baskı rolü oynamadığını söylemiştik. İsteyen inanır ve isteyen küfreder. Burada hakkı kabul etme istidadı, kabiliyeti olan, buna meyilli olan kimselere hakkı ulaştırmada bizim vesileliğimiz mevzubahist. Allah isteseydi, onları yarattığı gibi yine akıbeti hidayet üzere olacak insanlara kendi dilinden hidayet ihsan buyurur. Sebepler halk edip onları vasıta olarak kullanmaya ihtiyacı yoktu. Ama hikmeti ilahiye böyle tecelli etmiştir. Ona neden böyle ettin? Neden böyle yaptın diye hesap soramayız. Çünkü o yaptığından sorulmaz. Bizler ancak yaptığımızdan soruluruz. Bu cümleyle bunu bağlarken İnsanlar çok şeyler soruyorlar. Neden böyle, neden şöyle derken birçok meseleyi soru şeklinde Allah'a tevcih ederek soruyla bazı müşkilatları alt edebildiklerini düşünüyorlar. Halbuki burada bizi yaratan, yaratılışımız kabul etsek de etmesek de bizi onun yarattığı gündeme gelirken Allah buyuruyor ki E velem yerel insan enna halaknahu min nutfe. Fe iza hasimun Görmüyor mu? Bilmiyorum. Anlamadım ki. İnsanı biz bir nutfeden yarattık. Sonra bak vermişiniz ki birdenbire bize hasım kesiliyor. Yaratan o hayatımızı idame ettirmedeki sahip olduğumuz her şeyin sahibi o ve birdenbire bütün bunları verene, lütfedene hasım kesilmişiz. Halbuki insanın insanın dünyadaki yaşamına baktığınızda kendisine verilen küçük bir şey karşılığında dahi verenin ondan bir beklentisi olduğunu görürüz. En azından bir takdir bir teşekkür, ona minnet borcu hissetmemizi ister. Bu insan olarak yaratılan her varlığın tabiatında var. Kendisine bunu makul gören insan, bunda hak sahibi olduğunu iddia eden insan, sahip olduğumuz bu nimetlerin nasıl elde edildiğini düşünmüyor. Hele tesadüfen elde etmemiz mümkün değil. Bir veren var. Öyle veya böyle veren kabul ediliyor. Ama verenin adı değiştirilerek o değil bu diye Allah değil tabiat vermiş. Tabiat böyle yapmış gibi. Yaratıcının adını değiştirme veya bunu bir başka şeylere hamletme. Kendi yonttu, kendi biçimlendirdi, şekillendirdi bir şeye Güç veriyor, kuvvet veriyor, kendisini kötülükten koruduğunu düşünüyor. Hatta akledemeyeceği noktada değil, rahatlıkla anlayabileceği şekildeki meselelerde dahi nasıl saptırıldığına bakan hayret eder. Kendisi bu hayrete düşmüyor. İbrahim Aleyhisselam'ın olayında olduğu gibi Mabede gelip baktıklarında bütün ilahları yerle bir olmuş, parçalanmış. Sadece birisi ayakta, bir kırıcı alet de omuzunda. Bu ortamda o insanların, Allah'ın göz verdiği, akıl verdiği, düşünce, idrak verdiği insanların o şeylere nispet ettikleri değer neyse, neydi? Kötülükten alıkoyma. Kötülükten alıkoyma. Uğur getirmesi değil mi? Birçok işlerinde yardımcı olmaları. Kendilerinin fevkinde onlara bir güç nispet etmeleriydi. Hemen ne diyorlar? İlahlarımıza bunu kim yaptı? Şimdi ona güç veren sensin. Kötülüğü giderip iyiliği celbettiğini düşünen sensin. Neden ona <gülüyor> bunu kim yaptı diyorsun da Bunlar ne biçim ilahlar ki? Kendilerini koruyamamışlar. Kim zarar vermiş? Halbuki bunlar zarar veriyor, bunlar fayda veriyor diye inanıyordun. Sonra birdenbire bunlara bunu kim yaptı bu zararı, kim verdi diyorsun. Yanlış parantez içine alınmaması için, bakın burada aklın görevi idrak. Onun zarar veren, fayda veren olduğunu düşünüyorsun. Bir başkasının ona zarar vermesini farklı bir ortamda gündeme getiriyorsun. Buna kim zarar verdi diyorsun? Kim bunu yaptı diyorsun? Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ı sorguladıkları gibi sorgulama başlıyor. Ve devam ederek diyor ki: insan görmedi mi? Düşünmedi mi? Akletmedi mi? Anlamadı mı? Anlamıyorum ki. Onu biz bir nutfeden yarattık. Sonra bak vermişin ki bize birdenbire hasım kesilmiş. Düşman olmuş. Karşı geliyor. Ve darabela Ve halka. Bize yaratılışını unutuyor. Az önce müşterek değerlerde neydi dikkat çekilen? Yaratıcı. Bütün yaratılmışların tek yaratıcısı. Yaratılmış olmamız. Ve kabul etsek de etmesek de bizi o yarattı. Hemen yaratılışını unutuyor. Az önce dediğim gibi. Fayda veren, zarar veren diye inandığı ilahları bu verdiği değerleri unutuveriyor. Birisi onu kırdığında bunu kim yaptı diyor, onu suçluyor. Halbuki neden kendini koruyamadı diye suçlaması gerekir. Yaratılışını unutuyor. Bize misaller getirmeye başlıyor diyor. Örnekler veriyor. Ne diyor? Bu çürümüş, fosilleşmiş, kemiklere tekrar kim hayat verecek? Vahiyaramim. Yani toz toprak olduğu halde. Kim hayat verecek? diyor. Yaratılışını unutuyor. Yoktan yaratılışını unutuyor. Bir nutfeden yaratılışını unutuyor. Dönüyor, örnekler veriyor bu kemik. Toz toprak olduktan sonra buna tekrar kim hayat verecek? ...tekrardan kim onu yaşatacak diyor. Burada... ...verilen örnek... ...çok dikkat çekici. ...onu... ...hiç yoktan, ilk önce yaratan diyor. Neden? İnkarına dönük bir delil getiriliyor. Bu kemik, toz, toprak... ...olduktan sonra... ...ona tekrar hayatı kim verecek kendi yaratılışını unutuyor hemen bundan örnek vermeye başlıyor Allah da diyor ki onu ilk önce yaratan kimse o diyor şimdi burada madem ki aklın görevi idraksa şöyle düşünmemiz gerekiyor ben yaratacağım deseydi Allah doğru cevap olurdu değil mi? hiç kimse buna itiraz edemezdi ve o yaratmıştır yine o tekrar hayat verecek ben derdi böyle demiyorum hata yaptığı noktaya döndürüyor onu ilk defa yaratan kimse tekrar hayat verecek olan odur diyor dikkatini yaratılışına döndürüyor ve ona ilk yaratılışını hüccet olarak sunuyor delili bu seni ilk önce kim yarattıysa nasıl varsan Tekrar öyle var edilirsin. Hem de ikinci var ediliş, yaratılış, ikinci hayat veriliş, birinci kadar hiç yoktan değil. Çünkü birisi hiç yoktandı. Ve neslini bir nutfeden devam ettirdi. Bu Bukhari'deki gelen hadis şerifte insanın bütün vücudu toz, toprak olup yok olsa bile kuyruk sokumundaki ac bu zenep dediğimiz şey katiyetle çürümüyor. İnsanın ikinci hayat buluşu... ...ona ikinci hayat veriliş... ...bunun üzerine bina edilmedir. Ona... ...birinci yaratılışını delil olarak sunuyor. İlk önce seni yaratan buysa... ...aynen İbrahim aleyhisselamla... ...ve heykellerin olayında olduğu gibi. Neden birinciyi örnek veriyor? Eğer inkar mevzu bahisse... ...bir şeyi delil yoksunluğundan... ...inkar etmek gerekiyorsa... ...o zaman... Birinci yaratılışı inkar daha kolay. Neden insanlar birinci yaratılışını inkar etmiyor? Varlığı ile yaratılışı, yaratılışını inkar etmesi mümkün değildir. Onun için inkarı daha kolay olan birinciyi değil de ikinci yaratılışı inkar ediyor. Onun için Allah birinci yaratılışını ona delil olarak sunuyor. İşte bundan. Önce bunu hatırla, nasıl varsın diyor. Burada bağlanılması gereken bir noktada hatırlarsanız yaratan, yaratılmış olarak biz ve bu yaratılanın görevi bizden istenilen görev Allahu Azze ve Celle Ya eyyühan nâz u'budû rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettegûn Rablık mevzusu, yaratanın Rab oluşu mevzusu biraz sonra gelir. Burada dikkatimizi çeken bütün insanları yaratan o. insanları yaratılmış. Bu yarattıklarını ne için yarattığını anlatırken kendisine kulluk olarak zikretmiştik. Bu kulluğu şimdi bütün insanlardan istiyor. Yaratan tek. Yaratılmışlar onun yarattığı ve yarattıklarından kendisine kulluk istiyor. Bu ibadet ettiğiniz mutlak sizi ve sizden öncekileri de yaratan olmalıdır diyor. Bu başlangıcın hareket noktası. İkincisinde diyor ki Allahu u Azze ve Celle Kul, ya eyyuhannaz hitap yine genele İn kuntum fi şekkin min dini Eğer benim dinimden, bana olan kulluktan, sizden istenilen şeyden bir tereddüdünüz şüpheniz varsa endişeniz varsa bizden bu istenilenle böyle demeyin genel anlamda şu müşterek değerlerimizi zikretmeye çalıştığımız insanların içinden ya Allah'ım benim kulluğuma ihtiyacı mı var dediğini duyarsınız böyle diyorlar onun bizim kulluğumuza ne ihtiyacı var birisine az birisine çok veriyor birbirine kasım ediyor bu insanları yani bütün suçu her şeyi veren o olmasına rağmen bütün suçu verene yıkılıyor. Burada belki biz bu kelimeleri bazen lugavi, anlamlarında, lugavi anlamlarıyla ele alır. Eğer benim dinimde Kur'an'da sünnette şüpheniz varsa desek çok genel olur. Şu az önce zikretmiş olduğum onun bizim kulluğumuza ne ihtiyacı var derken bu anlamda deriz ama bu anlamda bunun içerisinde olduğunu kimse çıkaramıyor. Eğer Kur'an ve sünnette her şeyi verenin kendisi olduğunu zikretmiş olmasına rağmen insan bunu hesap soracak noktada, onun ne ihtiyacı var, yargılayacak noktada bir şeyler söylüyorsa bu nankörlüğün uç noktasıdır. Bu da şimdi nasıl ki değerlerde bir müştereklik varsa bu değerlerin zıddında gündeme gelen bütün sorunlarda, İnsanlığın müşterekliği var biliyor musunuz? Bunu ister ilhak boyutunda teker teker alın. Veyahut şirk boyutunda gündeme alın. Veyahut küfür boyutunda gündeme alın. Devamlı bir müştereklik duyarsınız. İnsanlığın tabiatında buna körlük bütün insanlarda var.